konuşacak. Kardeşler, öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Allahu Teala bana böyle bir ortam hazırlattı. Sonra siz kardeşler de kardeşlere çok teşekkür ediyorum. İcabet ettiniz. Allah ikinize razı olsun. Amin. Rabbim nasip ederse, sevgi melekesi ne işe yarar? Başlıklı konuyu size paylaşacağım inşallah. Yıllar önce kişisel gelişim kitabına bir kısa okumuştum. Bunu genelde e, sohbetlerinde kullanırım bu e, kıssayı. Ve çok fayda verdiğine şahit oldum. Gerek davet hayatında, gerek e, istediğim konunun anlaşılmasında çok yardımcı olan bir kısa Şimdi iki kişiden biri arkadaşını çağırıyor. Diyor işte şu gün bize geldi diyor. Yani çalıştığı fabrikaya. gezireyim seni diyor. Ve arkadaşı geliyor. Fabrikayı gezerken yerde bir yağ birikintisi görüyor. Arkadaşı diyor ki ona, bu nedir diyor. İşte yağ damlamış diyor. Çabuk buraya gel temiz ediyor. Şefi çağırıyor. Arkadaşı diyor ki, o şefe sor. Bu yağ nereden geldi? Ya ortada bir sorun var. Bu sorunun asıl kaynağını inmek istiyor. Ya nereden geldi bu yağ diyor. İşte, borudan damlamış diyor. Çabuk boruyu tamir et diyor. Arkadaşına diyor ki, o şefe sor, niçin borudan damlıyor? Ya, niçin borudan damlıyor? İşte, conta zayıf, o yüzden diyor. Çabuk, contayı değiştir diyor. yine gidecekler, dur diyor. O şefe sor, niçin conta zayıf diyor. Ya, conta niçin zayıf diyor. İşte, ihaleyle ikinci kalite alındı diyor. Bu yüzden, conta zayıf diyor. Daha sonra ihale iptal ediliyor. İşte, yeni bir ihale. Birinci kalite conta alınıyor. Ve bir daha yağ damlanmış oluyor. Şimdi ortada bir sorun var. Soru nedir? Yağ birikincisi. O sorun yani o yağ silindiği zaman sorun halledilmiş olmuyor. 10 dakika sonra yine damlayaca kalıyor. Yani hedefimiz nedir? Ortada bir problem varsa en temeline inip çözümü orada halletmek. Şimdiki konumuz sevgi melekesi. Bu sevgi melekesini işlerken de yine aynı bu yağ birikincisi örneğinde olduğu gibi ben en temele inmek istiyorum. En temel nereden başlayacağız? Allahu Teala'nın İnsanla ilk konuşma anından başlayacağız. O da nedir? Hepimizin bildiği gibi allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyeti alıyor. Ve kıyamete kadar yaşayacak kaç insan varsa tamamı <gülüyor> muhatap alıyor allah Ve diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani elestu bir Rabbikun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi ben sizin Rab ve değil miyim? Bu dört kelimeyi işiten o ruhlar bu dört kelime ne manaya geldiğini çok çok iyi biliyorlar allah Teala bir şekilde öğretmiş bunlara. Tabi bizlere allah Teala bir şekilde öğretmiş. Vereceğimiz cevap, allah Teala'nın tam istediği cevap. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Araya ne anne, ne baba, ne kardeş, ne patron, hiç kimseyi koymu, koymuyoruz. Ve diyoruz ki sadece sen bizim Rabbimizsin. Bu saatten sonra bu dinin sahibine ben şu soruyu sordum. Ya Rabbi o diyalogtan sana ne yapacaktık biz? Allah-u Teala diyor, ''Benim bazı kanunlarım var.'' diyor. ''Bu kanunların gereği, isim ve sıfatların gereği ben e, sizleri yeryüzüne göndereceğim ve orada imtihan edeceğim.'' diyor. Ve ben de diyorum, ''Ya Rabbi şu an biz ruhuz, e, konuk olacağımız bedeni ben tanımak isterim.'' dedim. Ve allah dilediği tarihte insanlar o bir çiğnem et parçası tanışıyorlar. Ruhla beraber o çiğnem parçası gelişiyor ve allah istediği şekilde, melekler o şekli veriyor insanlara. Eğer insanların çıkış izin Allah-u Teala vermişse, bebek olarak dünyaya geliyoruz ve allah Teala'nın dediği saate kadar yaşıyoruz. Ve e, bazen diyor allah Teala, yani ömrünün en fena dönemine eleştiririz diyor. Kadir-i 5. ayette olduğu gibi. Yani bebekle o bunama dönemi arasında Allah-u dediği şekilde biz yaşamış oluyoruz. Fakat biz insanlar meraklıyız ve deriz ki acaba e, kendisine konuk olacağımız beden, nasıl bir beden, ne işe yarar, ne tür özelliklere sahip. Biz bu bedeni tanırsak ve bedene yüklenen manevi melekeleri de yakından tanırsak, o bedeni yeryüzünde çok güzel kullanabiliriz inşallah. Şimdi yaratılan beden şu, allah Teala yeryüzünde insanları rahat bir şekilde imtihan olunabilmesi için, rahat bir şekilde yaşayabilmesi için, bazı melekiler artı ve eksi melekeler. artı meleklerde diyelim sevgi merhamet cömertlik e, cesaret korku. eksi e, tabi korku aslında müstelkedir hem eksi hem artı işte korku bu ne diyelim cimrilik kin nefret öfke vesaire bunlardan eksi melekeler. ve yine bedene Göz verdi allah Teala. Kulak verdi. Kalp verdi. Ayaklar verdi. Böyle bir beden. Şimdi bu bedene baktığımda 100 gram gelmez bir et parçası. Bu et parçası merak ettiği ses kere her yere şöyle bir bakıyor. Yani Doğan <gülüyor> çocuğa bir bakın. Ne, kezi ne tarafa dönerseniz bebeksizde bebeksiz, bebeksiz, bebeksiz, takip edebiliyor. Ve kullanma kılavuzuna bakmadan o gözü bebek kullanmış oluyor. Şimdi bu biz Allah atarız şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi şu bedenin maddi ve manevi, şu gözüken maddi boyutu ve gözükmeyen manevi melekelerin kullanma hakkı bize mi ait, sana mı ait? Eğer bu melekeleri ve şu bedeni kullanma hakkı bize aitse ben istediğim yere bakarım. fuşa da bakarım, her yere bakarım. Eğer kullanma hakkı bana aitse tasarruf, komple bana aitse şu kulaklarımla gıybetle dinlerim, kötü sözle dinlerim, ne istersem onu dinlerim. Eğer dışarıdan bir müdahale varsa, göz, kulak ve ağzıma, yani dile, pardon, dışarıdan bir müdahale varsa, biz deriz ki, bu uzuvları, kullanma hakkı, o müdahale eden varlığa aittir. Eğer annemiz bize müdahale ediyorsa, o zaman biz annemize danışarak bu organları hareketi geçirmemiz gerekiyor. allah Teala bedeni yarattık, yarattıktan sonra, insanlara bu bedeni ve melekeleri, yeryüzünde kime karşı ne kadar, ne şekilde, ne kadar, ne şekilde, Hangi saatler arası kullanacağımızı bize kullanma kılavuzunu gö göndermiş. Adına Kur'an-ı Kerim dediğimiz bedeni ve melekeleri kullanma kılavuzudur bu. Biz buna bakarak şu bedenleri kullanmış olacağız. Mesela ben gözü soruyorum. Allah'ın bu gözle nerelere bakmamı izin veriyorsun. Allah ta'ya diyor ki bakılması olan Gözlerini bir çevir diyor. İçeriden bir ses geliyor merak ediyorum. Acaba kim var? Tam anahtarda eline bakacağım. Allah ta'ya yok diyor. Bakamazsın diyor. Yani başkasını gizliysen araştıramazsın diyor. Müdahale kimden geliyor? allah Teala. O zaman gözün sahibi Allah-u Ve ben bu organları harekete geçirmeden önce allah Teala Kur'an ve Sünnet'e mutlaka mı mutlaka bakmam gerekiyor. Çünkü yarın allah Teala bana bunu mutlaka soracağım. Şimdi aynı formatta tabi ayaklardır, dildir. Mesela Resulü der ki Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, eşekleşi üzerine kalkmış gibi olur. O zaman, eğer bir topluluk oluştuğunda, şu dili mutlaka harekete geçirmem gerek yoksa bir tehdit var. O da nedir? Bir eşekleş üzerine kalkma tehdidi. Vallahi bunu babam böyle bir tehditte bulunmamış oluyor. O zaman dilimin e, asıl sahibi babam değil, allah Teala. Şimdi, ben diyorum Allah'ım diyorum, buraya kadar tamam. Yani şu gözüken organların nere ve kime ne kadar kullanacağımızı al çok öğrendik. Peki, doğru şekilde kullanmaya çalışırken birileri beni kandırmak ister mi? Nefsim ya da başka bir varlıklar. allah Teala bir virüsten bize bahsediyor. Diyor ki Feyzat diyor, şeytan sen en büyük düşmanındır diyor. Bu seni bir şeyde kandırmak ister diyor. Ama gözlerine kandırmak ister, dilinle, ayaklarınla. Ben şu soruyu soruyorum. Peki ya Rabbi, şeytanın asıl Av, merkezi göz kulak burun boğaz mı? Yani asıl hedefi kardeşler inanın ben baktım Kur'an-ı Sünete. Şeytanın asıl hedefi şu manevi melekeler. Yani şeytan şu göz kulak ıı, ayak dili bunu ıı, boşlamış değil elbette ki. Ama asıl <gülüyor> hedefi şu manevi melekeler. Bizim de unuttuğumuz belki de en çok unuttuğumuz ıı, ne diyelim? ikramlarda Allah'ın ikramlarından ya da imtihan unsurlarından bir de manevi melekelerdir. Şeytanın av merkezi burası. Bu dersimizde sadece şu manevi melekelerden bahsedeceğim inşallah. Şimdi Resul Aleyhisselam bizlere şu manevi melekeleri doğru alanda ve yanlış alanda kullanan iki kadına misal verir. Der ki bize kadınlardan biri merhamet melekesini işte bir köpeğe karşı kullandı. Allah onu cennetine aldı. Başka bir kadın kediye karşı kullanmadı. Allah onu cehennemine aldı. Dikkat ederseniz cenneti ve cehennemi alan göz kulak burun değil. Bu merhamet melekesinin devreye girmesi. O zaman şöyle bir şey akla geliyor. Bu melekeler şu organları harekete geçiren gizli bir güç. Ne gibi mesela? Sevgi melekesi beni buraya getirdi. İsteseydi sevgi melekesi, eğer burayı ben sevmemiş olsaydım, ben sevgi melekemi başka bir alanda kullanırdım. Herkesele. Ve beni harekete geçirecek olan e, meleke, yine sevgi melekesi olmuş olacaktı. Yani tabiri caizse sevgi melekesi e, hayrın anahtarı ya da şerrin fikrini e, <gülüyor> e, ateşleyen bir çakmak. Sevgi melekesi böyle bir şey. Şimdi şeytan ne yaptırır? Şeytan sevgi melekemizi şer taraflı kullanmamızı ister. Şerri biz sevdiğimiz zaman şer'in tüm kapıları bize açılmış olur. Yani gözü sevgiyle e, şey yapar. Adını söyley, e, tuzak düşürür. Kulakları sevgiyle tuzağa düşürür. O zaman biz sevgi melekesine Allahu Teala da danışmış olacağız. Yani nerede, kime karşı, ne kadar kullanacağız. Şimdi aynı formatta dedik ya. Gözü sahibi kim? Bu melekelerin sahibini biz allah Teala soruyoruz. Yani sevgi melekesini çıkarıyoruz elimizde. Diyelim ki yani şu sevgi melekemiz. Diyoruz ki Ya Rabbi biz bunu kime karşı kullanacağız? Bunun tamamı yine bize mi ait yoksa bu da mı sana ait? Çünkü organlar sana ait. Allah-u Teala Tövbe e, Suresi süresi 24. ayette bu melekenin kime ait olduğunu bize söylüyor. Ne diyor? İşte, De ki babalarınız, eşleriniz, çocuklarınız, zararına korktuğunuz ticaret hayatınız, meskenleriniz... Allah sevgisi ve Resulü sevgisinden ve Allah yoluna cihattan daha sevimliyse Allah'ın e, azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu idareten edilmez. Yani sevgi melekeni sanki bana şöyle söylüyor allah Teala Feyyizullah bu melekeyi babana, eşine çocuklarına ben ve Resulüme ve benim yolundaki cihatta daha fazla kullanırsan eğer senin adın katında fasıklar topluluğu. O zaman benim melekeme bir müdahale geldi. Kimden geldi? allah Teala'dan geldi. Ha, o zaman ben önüme gelene ben bunu kullanamam. Ve inanın çocuklar bile buna müdahale ediyor. İki çocuktan birini fazla kullan birini tepki gösteriyor. Ha, o zaman diyorum ki ya Rabbi o kadar çok talipleri var ki sevgi melekemi. allah Teala diyor ki e, Allah e, iman edenlerin Allah olan sevgisi çok daha fazladır diyor. Yine de ki diyor eğer Allah e, Allah seviyorsanız bana onu ki sevsin. Şimdi allah Teala istiyor sevgi melikemi. Resulullah selam istiyor. Hatta nefsinden bile çok sevmedikçe olmaz diyor Feuzullah. Resulullah selam istiyor. Sahabeleri sevmek imandandır Resulullah Aleyhisselam. Sahabeler istiyor. E, Kardeşlerin nefsinden çok seveceksin. Kardeşler istiyor. Eşiğim istiyor. Çocuklar istiyor. Şeytan istiyor. Dostları istiyor. Ha, o zaman bende müthiş bir cevher var. Bu kadar çok ta talip varsa, bende müthiş bir cevher var. Şimdi allah Teala, şu bedeni organlardan bahsetmedi. Feyyusak gözünü istiyorum demedi, kulaklarını istiyorum demedi ama sevgini istiyorum diyor. Çünkü allah Teala biliyor ki, ben sevgimi Allah-u karşı kullanırsam, tüm organları Allah-u karşı kullanmış olacağım. Yani bakma dediğine bakmayacağım, bak dediğine bakmış olacağım, dinleme dediğini dinlemeyeceğim, dinle dediğini dinlemiş olacağım. Tüm organlarımla Allah-u olmuş olacağım. Bunu, yani bu salih amellerini tetikleyen neydi? Sevgiydi. Şimdi madem ortada bir cevher var. Ben şu soruyu yöneltiyorum. Ya Rabbi diyorum, kime karşı ne kadar kullanacağım ve kim bana prim vaat ediyor? Yani ben bu sevgi melekeni Ya Rabbi sana karşı kullanırsam bana ne vaat ediyorsun? İbni Kayyum dediği gibi yani insanların Allah'a tuvalet sevmesi çok da önemli değil. Önemli olan allah Teala'nın insanı sevmesi Zaten Allah-u Teala bir insanı seversen O e, kurtulmuştur Cennet ona çok yakındır Allah-u Teala diyor ki Feyzullah beni seversen diyor Sevgimi e, kazanmaya adaysın diyor Eğer sevgimi kazanırsan diyor Mahşerde sıkıntı yaşamayacaksın Kabirde sıkıntı yaşamayacaksın Ve ben seni cennetim alacağım diyor Resulü Aleyhisselam Seversek cennete e, Sahabeleri seversek kişi sevgiyle beraber Yine karşısında cennet çıkıyor e kardeşleri seversen Allah'tan'ın sevgisini kazanmaya e, e, kazanmaya vesile olan bir amel. Yine eşittir cennet. Bu kez bu melekeyi e, meleki bizden öncekiler nasıl kullandılar? Nasıl hareketi geçirdiler? Bunu masaya hatırlayacağız inşallah. Aklıma şey geliyor. E, sahabenin biri Geliyor Resulü Aleyhisselam'a ve kıyamet tarihini soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman? Bunu çoğunuz okumuşsuzdur. Şimdi bu gereksiz bir soru değil. Kesinlikle gereksiz bir soru değil. çevir sahabeler şuna iman ediyorlar. Resulü Aleyhisselam yaşadığı sürece üzerine vahiyler akar. Yani sünnet de bir vahiy. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğinde Allah'ın ayetleri de birer vahiy. O yaşadığı sürece e, vahiyler akar. Ve sorularla, vahilerle vahiyler, cevaplanırlar. Bu sahabe belki iki gün önce sordu, Ey Allah Resul, kıyamet ne zaman? Bilmiyorum cevabını aldı. O, o ilmi ancak Allah katılmadır cevabını aldı. Ama ertesi gün belki yeni bir vahiy geldi. Gelebilir. Aynı soruyu sordu. Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu sahabe niçin kıyamet tarihini soruyor? Normalde sen yaşayan bir insansın. Salih amellerinden sorabilirsin. Yani daha çok amel edebilmen için. Ya da kabilenin sorunlarından sorabilirsin. Ya da varsa hastalığından sorarsın, daha huzurlu, mutlu bir yaşarsın. Ama bu kıyamet tarihi soruyor. Ben baktım Kur'an ve sünnete, kimler kıyamet tarihi merak ederler. Cevabımı buldum sünnette. O berze aleminde... İşte kendilerine cenneti göstermek kişiler Ya Rabbi kıyamet kopsa da bir an önce yurdumuza girsek cenneti görüyorlar. Bir an önce kıyamet kopsun artık biz girelim. Kimler istemezler? Cehennemi görenler istemezler. Bu sahabe soruyor. Sanki sahabe bir şeylere güveniyor. Sanki sahabe cennet kokusunu kokladı. Ey Allah Resulü kıyamet ne zaman? Yani ver bir tarih girelim. Şimdi Resulü Hasan'ın vereceği dört cevap vardı. Yani cevap olarak dört ışık vardı. Bir, bilmiyorum. Bu bir cevaptır. İki, işte filan tarihte bu da bir cevaptır ama doğru olmayan bir cevaptır. Üç, soruyu unutturmaktı. Ki Resulü Hasan hem soruyu unutturdu hem de bir mesaj verdi. Madem böyle bir soru soruyorsun o zaman sen e, elindeki bir malzemelere güvenilir olman gerekir. Yani sen neye güveniyorsun da bu tarihi bana soruyorsun? Çünkü deme tarihini genetikler merak ederler. Ona ne hazırladın? Diyor. Şimdi sahabe Eğer öylesine bir soru sormuş olsaydı Valla düşünmemiştin Derdi. Ha demek ki birisi bir soru. soru. Çünkü cevap hemen arkasına geliyor. Ona ne hazırladın? Sorusuna. Yani ne hazırladın derken Diyebilirdi. Öyle demedi. Yani dünyevi mi ukurevi mi? diyebilirdi demedi. Gizli ibadetler mi? Farzlar mı? Sünnetleri buna demedi. Ya da bir düşüneyim 10 dakika sonra sana cevap vereyim de diyebilirdi. Ve bu sahabe ona ne hazırladın sorusuna anında cevap veriyor. Belli ki dersine çalışmış bir sahabe. Ve verdiği cevapta ne yapmış olduğu cihatlar ki büyük ihtimalle cihat etmiştir. Ne gece namazları ne yalnızken Allah için akıttığı gözyaşları yani şu bedeni organlarla yapmış olduğu bir e, ibadetlerden bahsetmiyor Resulü Aleyhisselam'a. Tamamen manevi ibadetlerden bahsediyor. Ne diyor sahabe? Allah ve Resulün sevgisini hazırladım diyor. Yani koltuğunun altında Allah ve Resul sevgisi var. Ben bu melekemin doğru alanda kullandığıma inandığımdan dolayı ben o tarihi soruyorum sana. Kıyamet tarihi soruyorum. Çünkü kıyameti berzalemdekiler merak ederler. Ben o kadar güveniyorum ki buna. Şeksiz şüphesiz güveniyorum. Sanki cennet gözlerimin önünde. Biliyorum ki bu güzel bir anahtar. Ve ben o tarihi merak ediyorum. Sadece bu. Yani sadece o kadar emin ki bununla cennetin kapısına e, aralanacağı. Neden? Resulü peki başka ne hazırladın? Diye sorabilirdi çok rahat bir şekilde. Ha, demek ki bu yeterli. Allah ve Resulü sevgisi demek ki bu yeterli. Yani cennetin kapısını e, açmak için yeterli bir kullanım alanı. Allah ve Resulü sevgisi. Şimdi Resulü Aleyhisselam'la bu sahabenin konuşmasını işiten bir sahabe var. Enes radıyallahu anh. Ve sahabelerdeki özelliklerden biri işittik ve itaat ettiktir. Ortada bir diyalog yaşandı. Sevgi melekesini doğru alana kullanırsan cennet. Bu bir bilgiydi, bu ibadet şekliydi. Bunu işitti ve hemen ak akabinde bu diyaloglara, kendi diyaloğuna ekledi. Bize hadis olarak gönderdi tabiri ise Bizim masamız o hadisin devamı gelmiş oldu. Ne dedi Enes radıyallahu anh? Vallahi bu sözü işittikten sonra hiçbir söze bu kadar çok sevinmemiştik. Ve ben Allah'ı seviyorum, Resulü seviyorum, Ebu Bekir'i seviyorum ve Ömer'i seviyorum. Radıyallahu anh'ıma. Her ne kadar da bunlar gibi salih amel işlemesem de bunlarla beraber olmayı ümit ediyorum dedi. Şimdi kişi sevgiliyle beraberdir. İşitti ve hemen pratik yaptı. Şimdi Enes radıyallahu anh'ın sevgi melekesini kullanma sahasına baktığımızda Allah Teala, Resulü Aleyhisselam ondan sonra Resulü Aleyhisselam katında en değerli iki kişi iki ismi veriyor. Ebu Bekir ve Ömer. Yani Osman Ali Ebu Bekir demiyor. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh bu iki ismi veriyor. Neden annesinin, babasının, varsa çocuklarının işte yakın akrabalarının e, beraber cihad ettiği sahabelerin ismini vermedi de bize iki ismi verdi. Madem ben sevdiğimle beraber olacağım, elbette ki Resul-i en değerli kişiler, ilk iki onlar, o zaman onları seviyor olmuş olsam, dua ve sevgi listede bunları katmış olsam, bunlarla beraber haşrolunmayı, bunlarla beraber cennette ağırlanmayı ümit ederim dedi. Ve çok zekice bir dua şekli ve bu sahabe bize bunu öğretmiş oluyor. O zaman, bize düşen nedir? Aynı o Enes radıyallahu anh'un yaptığı gibi Ya ben seni seviyorum. Resulü aleyhisselam seviyorum. Ebu Bekir'i seviyorum. Bu e, güzel bir dua. Ömer'i seviyorum radıyallahu anh'ıma. Aynı sözleri biz söylemiş olsak ne kaybedeceğiz? Vallahi hiçbir şey kaybetmiş olmayacağız. Belki benden fazla 5 saniyeme mal oldu. Ve ben diyorum ki Ya Rabbi ben seni seviyorum. Resulü aleyhisselam seviyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh'u onu seviyorum. Ömer radıyallahu anh'u onu seviyorum dedi. Şimdi allah Teala bu duamı kabul etmiş olsa, yarın ben Ebubekir ve Ömer radiyallahu anh ile beraber olmuş olacağım. Ve bana sorsun, bu iki güzel sahibi. Evet. Fevzuya senin burada ne işin var? E tamam ya ben seni görmedim. Aradan 1400 küsür sene geçti. Ve ben İstanbul'a ikinizi sevdiğimi zikrettim. allah Teala bana bu cenneti verdi. Sizlere beraber olmayı verdi. Kimse bizi ararıyor. Eğer bu diyalog bize kadar gelmişse, yani işte bu Enes Radyallahu anh'ın duvarsı bize kadar gelmişse bu öylesine var be ne mutlu ona. Böyle bir e, metin bize gelmiş değil. Kesinlikle ben burada mutlaka faydalanmam gerekiyor. En büyük faydalanı nedir? Ben bu iki ismi duama alırım ve onlara beraber olma ümit ederim inşallah. Peki sahabeler başka kime karşı nasıl kullandılar? Önce Hazreti Ömer radıyallahu Anh'u, tabi Hüsnü besleyerek e, hadisi biraz açıklayacağım. <gülüyor> Resulü Aleyhisselam'a şunu söyledi, nefsim dışında seni her şeyden çok seviyorum. Ve ben vallahi yemin ediyorum, eminim ki Ömer Radyalıhan'ın nefsinden de çok seviyorum. Eğer o tarihe kadar e, nefsinden yani nefsini daha çok sevmiş olsaydı mutlaka Resulü Aleyhisselam dikkatini çekerdi. Mutlaka sahabelerin dikkatini çekerdi. Bugün Ömer dediğimiz zaman, niçin yakın arkadaşlarım Ömer akla gelmiyordu? Ta 1400 sene önceki Ömer Ağa geliyor. Siz inanabiliyor musunuz? Gerçekten Resulullah selam ya yani nefsini Resulullah'tan daha çok sevdi. Bir insan nefsini yani başka birinin daha çok seviyorsa nefsine öncelik verir. Ve bu mutlaka ibadet hayatına, sosyal diyaloglarına vallahi telefonda ses tonuna kadar mutlaka bu yansır. Şimdi eğer o kadar yine sıkıntı olsaydı Resulullah derdi ki Ya aramızda bir şey mi oldu? Ben sana bir sıkıntı görüyorum. Ey Allah Resulü nefsimle mücadele halindeyim. Mutlaka derdi. O zaman nefsini ıslah derdi. Ve bu bilgi de bize bir hadis olarak gelirdi. Ha demek ki nefsimizi ıslah etmemiz gerekmiş olarak algılardı. Ama orada ne dedi Ömer radıyallahu Yok Resulü Aleyhisselam nefsinden de çok sevmedikçe olmaz dedi. Ömer radıyallahu gerçekten nefsini daha çok sevmiş olsaydı bir zaman isterdi. Çünkü şuna inanın, bu özellikle kalbi ameller, dedi, yani ben kalbimi değiştiriyorum dediği zaman değişmiyor. Mesela, şu benim kalbim. Ve ben bu kalbime diyorum ki Allah'ım diyorum, Hz. Ebubekir Bekir Radyallahu anh, seni nasıl seviyorsa, aynı şekilde sevmek istiyorum diyorum. Çıkmıyor, aynı. Fevza neyse o. Bu salih amellerle o sevgi oran artar. Hz. Ömer Radyallahu anh, ne oldu da aniden ey Allah'ın üstüne gitmen de seni çok seviyorum dedi. Yoksa kesinlikle bu zamana ihtiyaç olan bir konu bu. Yoksa hemen anında tam tüm mal varımı veriyorum. Luk bir konu değil. Şimdi burada o diyalogda Resulasyon bize şunu öğretti. Ey Feyzullah ey ümmeti beni nefsinden de çok sevmen gerekiyor. Peki nefsim bana ne emreder? Resulasyon bana ne emreder? Bunu yan yana getirdiğim zaman en çok kimin sözünü dinliyorsam demek ben onu daha çok sevmişim. Oluyorum. Şimdi davet hayatına bir kısa anlatmak için, Konumuza yakından alakalı. İşte bir bayan için örtünmek istemedim. kitap yazmıştım. O kitaptan dolayı genelde mailler atarlar, işte ararlar, işte Fezza abi, işte ya da Fezza hocam. Ben gerçekten örtünme istiyorum. Fakat okuldan bir gerçek var. İşte ailem illa okumamı istiyor, zekama güveniyorlar. İşte okula çok başarılı bir öğrenciyim allah hatala, Allah Teala o kişiyi zeka ile imtihan ediyor. O kişi bunun farkına değil. Ben de ona diyorum ki boş bir A4 kağıdı alın. Hatta tüm izleyicilere sesleniyorum. Boş bir A4 kağıdı alın. Ya sırf örtü meselesi değil. A4 kağıdın sol üst köşesine süre çizeyim. Şu A4 kağıdı Şuraya ailemin benden istekleri maddeler maddelerinde sıralayın. Yanına nefsimin benden istekleri, maddelerinde sıralayın. Çevremin benden istekleri, maddelerinde sıralayın. Dört, Allah-u Teala'nın benden istekleri, maddelerinde sıralayın. Hangisini çok seviyorsanız ona kulak verin. Bu kadar kolay. Eğer nefsinizi daha çok seviyorsanız, nefsiniz ne diyorsa ona uygulayın. Eğer ailenizi allah Teala'dan daha çok seviyorsanız, ailenize uyacaksınız ama Allah Teala daha çok seviyorsanız ve sevdiğini iddia ediyorsanız Allah Teala ispat istiyor. Nasıl ispat istiyor? Alimler çok güzel açıklıyorlar. Tevbe suresi 24. ayetle. Çünkü sevgi bir isbattır. Mesela ben eşime ki ben seni seviyorum. E tamam da bir gün gül getirini görmedim ki derse eğer, ha bu benden bir pratik istiyor. Yoksa kuru bir lafla ben seni seviyorum olmuyor. Allah Teala da Tevbe 24. ayette işte eğer gerçekten Allah ve Resulü seviyorsanız evet diyorum ya ben seni ve Resul'u seviyorum. O zaman ispat et diyor. Ispatı da bir ibadet şeklini kullanıyor allah Teala. Ne diyor? Allah'ını cihad edeceksin diyor. Yani tüm organlar harekete geçecek. Madem sevdiğini iddia ediyorsun o zaman ispat et. Madem biz allah Teala sevdiğimizi ispat ediyoruz yani iddia ediyoruz o zaman nefsimizin isteklerine bir çarpı atıyoruz. Çevremize çarpı, aileye çarpı yani tabi bu üç istek Allah'tan'ın isteğine tersse ve biz Allahın sözünü dinlemiş olacağız. Şimdi şeyden bahsetmiştik bu sahabeler bu sevgi melekesini ne şekilde kullanmışlardı? Sahabelerin biri bir köyden bir beldeye gidiyor. Bir beldeden bir beldeye gidiyor. Ve meleğin biri insan suretiyle bil, bil, hepimiz bilirsiniz bu adisi. ve nereye gidiyorsun diyor. Bir arkadaşı şey kardeşi ziyarete gidiyorum diyor. Yani dünyevi bir meseleden dolayı mı? Hayır diyor. Ben onu Allah için seviyorum diyor. Şimdi e, o melek de ben diyor Allah'a göndermiş olduğu bir elçiyim diyor. Allah seni ondan daha çok sevdiği söylemek için göndermiş bir elçiyim diyor. Şimdi bu sevgi melekesinin ilk diyaloğu gökyüzünde gerçekleşti. Sonra bu meleke yeryüzüne indi. Ve yeryüzüne dolaştıkça prim yapan bir meleke. Kimin ağzından çıkıyorsa sağdaki melek yazıyor. Kim işitip cevap veriyorsa yine sağdaki melek yazıyor. Selamın. Bu sevgi melekesinin e, gökyüzündeki diyaloglara bir kulak verelim. Orada müthiş dersler var. allah Teala bir kulu sevdiğinde en büyük meleği çağırıyor. Yani konu çok büyük. Büyük bir meleği çağırıyor. Cebrail Aleyhisselam çağırıyor. Yeryüzünü bilen tabii ki <gülüyor> Diyor ki ben filan kulu seviyorum, sen de seviyor. Şimdi burada Allah'a da şöyle diyebilirdi. Cebrail filan kulu sev. O sevmiyorum mu diyecekti. Değil Diyemezdi değil mi? Ama sevgi kelimesinin sol tarafına Allah için kelimesi gelirse o kelime prim yapıyor. Aksi Allah katına tamamen çerçöp olan bir amel. Ne diyor allah Teala? Ben filan kulu seviyorum, sen de sev diyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam şöyle diyebilirdi. Allah'ım o kadar çok kullar var ki hangisini diyebilirdi. Ya da Allah'ım sevmem için bir malzeme lazım da diyebilirdi. Ama Allah diyor ki ben seviyorum, sen de sev diyor. Şimdi, o tarihe kadar, allah Teala yani o söz çıkmadan önce, ben seviyorum, sen de seviyorum. Çıkmadan zaten allah Teala o sevmiş. Bu sevgi melekesi, gökyüzüne şöyle bir dolaşmaya başlıyor. Allah-u Teala, söyle Cebrail aleyhisselama, Cebrail aleyhisselam ve Allah-u Teala demiyor Cebrail aleyhisselama. Diğer meleklere de söyle, demiyor. Tamam ya Rabbi, ben de seviyorum, deyip nokta koyamaz mıydı? Koyabilirdi. Ama bu öyle bir meleke ki, paylaşılma İhtiyacı, ihtiyacı hissedilen bir kelime. Yani duramaz o senden. Yani böyle bir yapıya sahip sevgi kelimesi. O ne yapıyor? Gökteki melekleri çağırıyor. Şöyle diyemez miydi? Ey gökteki melekler! Hepinize bilirsiniz ki ben büyük meleklerden biriyim. Ve ben size diyorum ki şu kulu sevin. Melekler araları iyi. Tamam seviyoruz diye dinlerdi. Ama boş bir sevgi olacaktı. Düşün ki gökteki melekler feyüze seviyor. Kendi kalmış. O kadar. Ve ben hiç haberim yok. Hiç işime yaramıyor. Ve Cebra Aleyhisselam o meleklere diyor ki, Allah seviyor, siz de sevin. Yani o sevgilik yanına Allah kelimesini koyuyor Cebra Aleyhisselam. Yani Allah için siz sevmiş olacaksınız. Benim için değil. Yoksa diyebilirdi ya ben de seviyorum. Kendisine araya Ama yok. Allah seviyor, siz de sevin. Daha sonra gökteki melekler o ismi anıyorlar. İşte herkes işte Hasan Ömer'i seviyoruz diyorlar. Sonra yeryüzüne iniş yapıyor. Ve yani tüm insanlar ya da insanlara büyük çoğu diyeceğim okula karşı bir muhabbet beslemiş oluyor. Şimdi hatta derler bir insan Allah katındaki değerini ölçmek istiyorsa çevresine baksın. Kendisini sadece Allah için sevenler var mı yok mu? Eğer bir iki kişiyle bu yani sınırlanıyorsa demek ki bir problem var demektir. Yani göğsünde bir sıkıntı var kendi adımıza. Gökündeki o sevgi aşağı indirtmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Allah adına bir kulunu severse o, o meleki aşağı iniyor. Ha, o zaman ben Müslümanların sevgisini kazanmak istiyorsam eğer ben Allah adına sevgisini celbetmem gerekir. Allah adına sevgisini kazanırsam siz beni seversiniz. Kazanmazsam vallahi zorlasanız da sevmezsiniz. O zaman <gülüyor> ben Allah adına bu sevgiyi talep etmem gerekiyor. Şimdi sahabeler sevgi melekesini nasıl kullandılar? Yine sahabeler Resulü bir duvar dibine oturuyorlar. Uzaktan biri geçiyor. Şimdi Resulü Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah Resulü ben filan kişiyi seviyorum diyor o geçeni. Şimdi hiç sormuş olabilir? Bir gerçekten sevecek bir tipi mi insanı mı sevdim ben? Çünkü Resulü diyor ki, o kötü bir insandır diyecek. Bir referans olacak. Ona söyledin mi diyor. Ona haber var mı diyor. Yok diyor. Git ona söyle diyor. Yani buradan anlaşılıyor ki varsa bir kardeşi karşı muhabbetiniz içinize kalmaması gerekiyor. O paylaştıkça muhabbet artacak. Muhabbet arttıkça insanlar tebessüm edecekler. Her yapılan tebessüm sadak olarak gelişecek. Her tebessüm hoşgörü sebep olacak. Her hoşgörü öfkeyi yutmaya sebep olacak. Yani nereden bakarsan bak bol prim vadeden bir meleket. Biz doğru alanda kullanabilirsek eğer. Ben diyorum ki, Ya Rabbi diyorum, hadi sevgi merekemi sana, Resulü Aleyhisselam'a, ve kardeşleri karşı kullanın. Hemen pratik yapalım. Ey kardeşler, vallahi ben sizi Allah için seviyorum. burada kadar pratik yaptık. Diyorum ki, Ya Rabbi bunun ahirette nasıl bir meyvesi ben göreceğim? Yani cennetteki ecir karşısında, onun dışında pardon. Allah Teala diyor ki yarın o maşer karabalıkta, maşeri karabalıkta düşünün, defter sağdan mı, soldan mı gelecek belli değil. Ve bir sahabe adını mıttun ya da tabi'lerden. vallahi bilsen ki diyor, biri gelecek diyecek ki cennet ya da cehennemle e, ya cennet ya da cehennem haberi sana verilecek. Bunu mu işitmek istersin yoksa toprak olup yok olmayı mı? Vallahi toprak olmayı isterdim diyor. Yani haber ki cennetliksin ihtimali var. Cehennemlisin ihtimal var. Ben toprak yüzde, ya yani toprak olup yok olmak isterim. Diyen kim? Peki sahibi ya da tabinlerden. Şimdi o zaman bu meleket aşırı önemli. Yani ihmal ettiğimiz bir meleke aşırı aşırı önemli. Nereden çıkardık aşırı önemli olduğunu? O mahşeri kalabalıkta sıkıntıda Allah taala diyecek ki benim için birbirini sevenler nerede? Şimdi düşünüyorum allah Teala çok rahat bir şey de diyebilir mi? Benim için cihat edenler nerede? Ya yani işi akla vursak bu daha şey geliyor. Allah bak senin için cihatlar Demiyor. Benim için yalnızken gözyaşı dökenler nerede? Bu da demiyor. Artı arşın gölgesinden gölgelenecek yedi sınıftan, ilk altısından da bahsetmiyor. Bak o yedi sınıftan bir tanesinden bahsediyor allah Teala. Benim için birbirini sevenler nerede? Şimdi düşünüyorum diyorum ki ya biliyorum diyorum. Ben diyorum ki dedim ya Rabbi ben e, senin için Ömer'i sevdim. Senin için Osman'ı sevdim. Şimdi Osman ve ben. Osman ben seni Allah için sevdim. Feyza ben seni Allah için sevdim. Tamam bitti. Yani aramıza kaldı. Bu yani bu diyalogun Allah göre nasıl bir yansıması var bir mesaj olarak ulaşıyor. Ben merak ettim. Yani çok gerçekten merak edilesi bir şey. Ben filan o da beni seviyor. Aramıza bitti diyalog bitti. Yani burada nasıl bir mesaj gidiyor allah Teala'ya? Şimdi kardeşleri sevmek kolay. Ama kardeşlerle imtihana tabi tutulduğumuz an eğer biz bu melekenin kıymetini bilmezsek çok büyük bir darbe gören melekelerden biri de sevgi melekesidir. Yani anında telefonları siliniyor ve artık konuşmuyorum ona diyor. Altı aydır görüşmüyor. Hayırdır? diye soruyor. Kıymet olmasın, boşver. Vallahi fınlık kabuğunu doldurmaz bir mazeren. Neden? Çünkü o sevgi menekesinin kıymetini bilmediğinden dolayı. Şimdi diyorum ya Rabbi benim Osman'ı ya da Aykut'u sevmemle sana nasıl mesaj ulaşıyor? allah Teala bana diyor ki fecdat o kadar çok e, değişik e, fıtratta, değişik fizikte insanlar yarattın ki diyor. Her tüm e, yani senin kardeşlerin, din kardeşlerin ve sen aynı fıtratta olmayabilirsin diyor. Bir tanesi gelirsen toplulukta bir gaf yapar. Seni mahcup etmek ister. Ama beni seviyorsan sabret Fevzat diyor. Yani Allahu Teala kendisine olan sevgimi o kardeş üzerinden beni imtihan ediyor. Aynı yani madem sevdiğini iddia ediyorsun o zaman cihad et diyor. Madem beni sevdiğini iddia ediyorsun o zaman kardeşini sev diyor. Ama bana yanlışlar yaptı. Lütkun diyor. Öfkeni kusma kardeşine diyor. Benim için yutgun diyor. Eğer kusacaksan demek sen beni, ya, bu kadar seviyorsun. Ya o zaman kardeş sevgisi sıkıntılı olabilir. Biz bu sıkıntıyı pozitif, pozitife çok rahat bir şey çevirebiliriz. Ne gibi? Geç önceki sohbetlerde biraz değinmiştin buna. Şimdi kardeşliğe zarar veren, özellikle bu kardeş sevgisine diyelim, zarar veren etkenleri biz maddeler halinde sıvarsak ve Yazdığımız zaman inanın çözümün e, en az yüzde yani sorunun yüzde 50'si çözülmüş oluyor. Yani madde yazarsa. Neden? Çünkü kardeşin yapmış olduğu bir yanlışta abi üçüncü maddeyi şu an uyuluyoruz diyor. Dördüncü madde zaten yazdım ben buna diyor. Eğer biz hastalığı tespit etmezsek inanın çözüm çok zor. Ne gibi mesela? Diyelim ki kardeşin biri aradı telefon çalıyor cevap vermiyor defalarca arıyor cevap vermiyor. Telefonuma bakmıyor diyor. Yani biraz öfkelenmiş ya. Şimdi telefona bakmadı nereden biliyorsun? Bu gaybi bir soru. Gördün mü? Yok. Sana başka bir şey haber mi geldi? Eğer gelmemişse ciddi manada. Yok. Şimdi neden hüsnizam beslenilmiyor? Denmiyor ki. Bir, sessize almıştır. İki, şarja takmıştır. Üç, kaybetmiştir. Dört, evde unutmuştur. Beş, o an ortam müsait değildir. Açmamıştır. Yani birçok sebep varken neden kardeşi sevgisine zarar veren o e, ma mazereti sen kabul ediyorsun da bu yok bu kasıtlı olarak açmadı diyorsun. Bu sadece zarar verenlerden bir tanesi. İşte kapıyı tıktıkladım. Bu şey almasına rağmen kapıyı açmadı. Ya açmamak en doğal hakkıdır. Ama sesi geliyor istediği işte kadar gelsin. Açmayabilir. Allah Teala özgürlük vermiş. Size düşen nedir? Ayet-i süle Allahu Teala. Güzel şey dönün sizin için hayırlı olan bu diyor. Öyle demiyor mu? Diyor Allah Teala. Hatta ya sahabelerin ya tabinlerden biri kapıyı tık tıklıyor ses şey yok yani içeriden cevap gelmiyor, kabul cevap gelmiyor öyle mutlu bir şekilde dönüyor ki 15 yıldır mı kaç yıldır bu anı bekledim diyor. Çünkü benim için en hayırlı olanı dönmekti Adam en hayırlı ecilini kapmak için kaç sene bekliyor. Sahabelerdeki ecil avcılığına bak zaten. Şimdi o zaman madem şu an sahabeler yaşamıyor aramızda biz yine onları severiz Onların e, bu dini nasıl anlamışsa anlamaya çalışırız. böyle bir sahabeler olan sevgimizi ispat etmiş oluruz. Ama kardeşler yaşıyorlar şu an. Yani şu an kimse e, bu sahabelerle arama e, bir parazit atamaz, bir virüs atamaz. Neden atamaz? Çünkü onlar yaşam ki soralım. Bak senin hakkında böyle diyorlar diyelim. Ama bizler yaş yaşayan insanlar yaşayan kardeşleriz. Ve bu sevgi merkesi aramıza dolaşıyor. Artık ne kadar tahrip bir şekilde akşam bize geliyorsa artık onları biz bilmiyoruz. Bize düşen, aynı şekilde yani e, sevgimizi en azından sabitlemek. Yani artmıyorsa da, açısından en güzel Peki, kardeşleri olan sevgimizi biz nasıl artırabiliriz? Kardeş, çok metotları vardır ama bir tanesi Allah'ın birşey olsa gerek, şimdi kardeşleri biz bir ağaç olarak algılayacağız. Şu bizim kardeşimizdi. Şu gövde kısmını ağacın gövdesi yaptık. Buralarda dallar yaptık. Buralarda meyveleri koyduk. Bol meyveli bir kardeş ağacı. Öyle diyelim. Şimdi ne tür meyveler var bu kardeşlerde? Önce en kolay meyveden birini koparalım. Şunu kopardık. Tebessüm meyvesi. Size bir tebessüm ediyorum. Sağdaki meleği. Evet takır yazıyor. Sadece bir tebessümle. Şimdi dışarıda tanımadığım bir tebessüm hayır hayırdır hemşehrim der. Halil'e ben şu meyveyi oradan koparamam. Yani tebessüm meyvesini ben kardeşler dışında kimsede koparamam. O meyve sadece kardeşler değildir. Böyle bir meyve. İkinci meyve e, Selamünaleyküm derim ve اللّٰهِ derim, 30 sevap alırım. Karşımlar ve aleykümselam وَرَحْمَتُ اللّٰهِ 30 doğal alırım. Ama tanımadığımı eğer tabii aynı mahallede falan değilsek selam verme ihtimali çok zor. Orada nasıl selam, selam verilmez? Büyük ihtimalle ihtimal gelmez. Halil'e selam ecrini ben kimden alacağım? Yani eğer gerçekten cennetik derecemi artırmak istiyorsam ben size selam vermek zorundayım. Kendim için. Vallahi sizin için değilim. Kendim için mesle selam vereceğim. Ya bunlar çok kolay koparlan meyveler. Başka bir meyve bir işitiyorum ki kardeşlerden biri bir mikropla tanışmış. Allah-u ona sağlıkla intihar etmiş ve kardeş ayaktayken 2.80 uzanmış. O kardeş belli ki sıkıntıya girdi. O kardeşin morale ihtiyacı var. allah Teala diyor ki Feyzullah. Cennetteki derecenin artması istiyor musun? Ya Rabbi istiyorum diyorum. O zaman bir hastalık melezi kopar diyor. Nasıl ya Rabbi diyorum. Sabah hastası ziyaretine gidersen, akşama kadar melekler senin için dua ederler. Ve Allah' ne kadar merhametli. Sabah gidip akşama kadar bekle demiyor hocam. Yani kaç saat beklersen o kadar dua ederler demiyor. Sabah mı gittin, akşama kadar dua ederler. Akşama kadar sen o hastanın yanındaymışsın gibi. Ama ben gündüz çalışıyorum. Gece giderse sabaha kadar melekleri doğa ederler ki sen gece büyük ihtimalle yatacaksın iki saat sonra. Ama melekler sürekli aktif aldırlar. Ne zaman kadar hocam? Sabaha kadar. Şimdi ben kardeşleri tanımıyorum derim. Tanımadığım bir belde der. Tüm binalar böyle hastane olsa ne yazar? Ben o ejderi koparamayacağım. Çünkü bu kardeş ağacına yetişen bir meyve. Yine... <gülüyor> allah Teala bana diyor atıyor, kardeşlerinden bir tanesini diyor maddi sıkıntıya soktun diyor. Onu maddiyatla imtihan ediyorum ve silin ecir kapısı açıyorum diyor. Ya Rabbi nasıl diyorum. Eğer sen bunun bir sıkıntısını giderirsen diyor ben de senin bir sıkıntını gideririm diyor. Ha benim sıkıntını giderilmesini allah Teala bağlamış. Gider aslanın sıkıntısını ben de senin Yani bana doyat gidereyim demiyor allah Teala bu hadisler. O zaman yani şu kardeş meyve yüklü. Fakat biz görmüyoruz. Görmediğimiz için ne oluyor hocam? Yana pas geçip gidiyoruz. Ya artık onunla konuşmayacağım. Yani senin şu kadar şey lüksün mü var? Yani depoda bu kadar meyve mi var? Ya da sen cennetle müjdevendin? Yok. Hangi bir cennetle müjdevendik ki? O kadar çok günah var ki. O zaman senin kardeşini kökten kesmeye zerre kadar akın yok. Ya sen körsün, meyve görmüyorsun? Ya sen cennetle müjdevendin? Ya da ahmaksın. Vallahi dövdü seçeneğin aklıma gelmiyor. Yani bir insan nasıl olur da kardeşine ya yani kökten baltalar Tekfir eder diyelim. Ya da küser defterden silmiş olur. Şimdi biz vallahi bu sevgi melekesinin kıymetini ilk ne zamanlayacağız biliyor musunuz? Bizi kabre kondukları zaman defter şak diye kapanıyor hocam. Sağdaki defter kapanıyor. Üç şey dışında. Şimdi bir insan çocuğu olmaz. Üçten biri gitti. Çok parası yoktur ki yol köprü medrese açsın. O da gitti. Kalır bir tane. O da nedir? Davet etmiştir. İnsan hidayete nebesi olmuştur. Onların yapacağı ibadete otomatikten aşağı iniyor. Düşünün ki biz aşağıdayız. Burası bizim kabrimiz. Hepimiz de yalnız ayrılı ayrı, ayrı Benim tüm kitaplarım yukarıda kaldı. Eşyalarım yukarıda kaldı. Annem gelme yanıma. Kimse gelmiyor yanıma. Ve yanıma kim geliyor? Benim kabir arkadaşım geliyor. Eğer gerçekten iyi salih amel istemişsem Allah hatırı, ne kadar merhametli beni kabirde bile de yalnız bırakmıyor. Sen ne kadar güzelsin. Ben sen kimsin soruyorum. Ben senin sarı amellerini ömüyorum. O zaman orada güzel arkadaşlık yapabilmem için, o arkadaştan tat alabilmem için ben şimdiden yaşıyorken onun tabiri caizse makyajıyla ilgilenmem gerekiyor. Ne gibi mesela? Ey kardeşler ben Allah için seviyorum diyorum. Bu bir ecirdir. Oradaki kabir arkadaşım daha da güzelleşiyor. Yani yine kabirde rahat etmem adına yine kendi adıma ben full amel işlemek zorundayım. Yani zamanımın tamamına yakını ben fisevlatla kullanmak zorundayım. Neden? Çünkü biz ölümcül varlıklarız ve yarın hem kabirde rahat etmek isterim ben, hem mahşerde rahat etmek isterim, hem de peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği o cennette ağlanmak isterim. Ve subhanallah, Allah'a en yakın olan insanlar, peygamberler, zıddıklar ve şehitler Onların ay gıpta edeceği bir mekan var. Ya şehitler gıpta edecek. Adam canını vermiş. Var mı ötesi? Onun bile gıpta edeceği. Yani Allah için yalnızken göz yakışa, yaşa yaşa kıtmak vallahi cihat, en az o kadar zor. Allah tarafı zor amellerinden bize bahsetmiyor. Birileri Allah için sevip Allah için ayrı, Allah için sevenler. Şimdi dikkat ederseniz burada ecir geliyor. Kabirde rahat ediyoruz. Mahşer'de sıkıntı yok. Cennette sık şey yok yani e, edilen bir e, mekan. Bizi orada orada orada rahat ettiren ne? Sevgi melekesi. O zaman inşallah e, bu konunun ne kadar önemli olduğunu az çok anlamış olduk. Şimdi an hani dedik ya <gülüyor> Bu sevgi melekesini biz Allahu Teala işte peygamberlere <gülüyor> sahabe ve kardeşlere tanısı kullanacağız. Peki o sahabenin dediği gibi Allah ve Resul sevgisi, Allah ve Resul sevgisini Allah nasıl seveceğiz? Niçin seveceğiz ve Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlayacağız? Şimdi Allahu Teala seviyorum demek bir iddia sadece bir iddia bunu pratik yapılması lazım Pratiği işte günde iki milyon kere Allah seni seviyorum Allah seni seviyorum demek mi bakıyorum kuran esnede kullanma kılavuzuna sevgi meleklerinin kullanma kılavuzuna yok bu cevabı alamıyorum işte zirveye çıkıp Allah'ım ben seni seviyorum demek mi bakıyorum kullanma kılavuzuna o da yazmıyor Allah teala bana bir adres gösteriyor. Feyzullah beni seviyorsa, evet Allah ben seni seviyorum, şu adrese bak diyor. Bir bakıyorum, peygamberi izle, onu sev, ona uy, ben seni sevmiş olayım. Madem sevgimi istiyorsun, o zaman peygamberi uyman gerekiyor. Peki peygamberi uymak ne demek? Hemen cevap geliyor, peygamberi, Allah'ın Allah birlikleri uymuş olur. Ne gibi mesela? Allah-u Teala bana der ki, Feyzullah, küfrü emretmedikçe babana itaat et. Babam bana der ki, Fevzat bana bir bardak su getir. Bu emir, riben şey algılarım. allah Teala bana diyor ki, Fevzat babana burada su getir. Şimdi o emri ben dinlememiş olsam, en büyük tepki Allah-u alıyorum Baba'ya itaatsizlik yani. allah Teala itaatsizlik. Evet. Şimdi Allahü Teala bize, kendisine yaklaştıracak amellerden bahseder. İşte nafile ibadetlerden bahseder. Şu an tabii konumuz bu değil. Konumuz sadece sevgi melekesi. Evet. Bir de bu sevgi melekesi öyle bir meleke ki, özellikle e, kullara karşı kullanıldığında, arttığı zaman sıkıntı oluyor. Yani faza arttığı zaman sıkıntı oluyor. Peki, diyorlar, bir faza artıp atmanı nasıl anlayacağız? Mesela her insan çocuğunu sever. Hatta çocuğa hiç öpmeyen biri geldiğinde Allah merhamet etmese nasıl hadis ben... Allah merhamet etmese Evet. Yani minimuma indiği zaman da tepki var. Maksüma çıktığı zaman da ben sadece Allah'ın kuluyum diyor. Beni o ı, İsa Aleyhisselam ı, nasıl ne diyor? Nasıl hadis ayet İsa Aleyhisselamın en araştırdıkları yürüme. Evet evet. Yani Aşırı gittiği zaman da sıkıntı. Minimum dolduğu zaman da sıkıntı. Peki bu denge nasıl sağlanacak? Eğer Allah Resulü dışında aleyhisselam kim olursa canlı da cansız onlara karşı olan sevgimiz ibadetleri etkiliyorsa o sevgide bir sıkıntı vardır. Evet. Onu törpülememiz gerekiyor. Öncelikli ibadet ondan sonra o sevgi. Ya işte filan yine gidelim. Çok güzel bir salyamel var. Ya çocuklarımı görmek istiyorum. Yani çocuk sevgisi o salihamen önüne geçmiş oldu. Bu ve benzeri durumlar. Şimdi Allah Teala'nın Allah Teala sevmenin birçok yolları var. Ben dedik ya bu meleki Allah vesile karşı kullanacağız. Şimdi kalbin tasarruf hakkı kime aitse kalp ile kim ilgileniyorsa sevginin artmasında ya da azalmasında korkunun artmasında ya da azalmasında o ilgileniyor demektir. Çünkü bizim hiçbir müdahalemiz yok. Ne gidiyor Dem verdiğim örnek gibi. Diyorum ki ya biliyorum. Burada bir sevgi melekesi var ve ben sabrileri sana karşı kullandığı gibi oranı arttırmak istiyorum. Artmıyor, aynı. Onlar yalnızken ağlıyorlardı. Alan başlayacağım. Ağlamıyor. Yok. Allah Teala diyor ki: "Kaberle korku saldık." diyor. Bu e, Kur'an ayetleri onların imanını artırır diyor. O zaman burayla Allah Teala tabiriyle ilgileniyor. Artmasıyla, azalmasıyla. Ama bizi Allah Teala yolları gösteriyor. Mesela ben diyorum ya abi, seni ben hangi gereçlerle seveceğim? Ve hangi gereçlerle sen sevgini ben isteyeceğim. İkinci sorumun cevabı aldık. Allah'tan sevgisini celbeden cenneti garantiler. Şimdi Allah Teala ben bakıyorum Kur'an'a, e, sünnete. Bizden e, karşılıksız bir ibadet bizden istemiyor, teşekkür istemiyor. Önce vermiş olduğu ikramları hatırlatıyor, arkasından bizden teşekkür istiyor. Mesela ne oluyoruz? Ben geçen bin gövdüldeydim. İşte yola giderken ayete baktım. Subhanallah. Ya Allah hatırası sanki köylülerle konuşuyor. Diyor ki akşama ağlarına getirdiklerinde hayvanlarını ve sabahın erken saatlerinde yaylalara salıverdiklerinde buna bir ferahlık bir neşe vardır diyor. Şimdi akşam ağla getiriyor. Bir hayal kurun. işte dağdaki yeşil otlar süt olarak geliyor. Artık tamam sağ senin eve kadar geldik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Sabah erken saatlerde o sağmış hayvanlar tekrar meralarda e, otlamaya çıkacaklar. İşte gökte bulutlar, e, ne diyelim yağmurlar, yerde yeşil otlar, hayvanlar. Müthiş bir doğa. Oradaki gördüklerimizin tamamı Kuran ve e, hadislere geçer. Müthiş bir tefekkür ortamı. Ne anlatıyordum? Nasıl? Daha da Yok. Ben bundan onu... önce ben bu örneği niye verdim? Unuttum. Köylüleri görmüş. Anlatsan yani. Köylüler Köylüler köylülerle ha, dur İnşallah şey keseriz. Ee, ben bu örneği niye verdim? Ha. Niçin? allah Teala sevmiş olacağız. allah Teala vermiş oldu. Önce ikramları hatırlatıyor diyor bize. Şimdi diyor ki allah Teala Görmeniz için gözler verdik. İşitmeniz için kulaklar verdik diyor. Ne kadar az şükredersiniz diyor. Şimdi önce verilen ikramlar, arkasından Allah'tan'ın bir şükür beklemesi. Ama bir insan diyebilir, yani ne yani ben Allah'tan karşılıklı mı seveceğim? Yani bunu vermesi sevmeyecek miyim? Elbette ki değil. Ha, bunlar sevgiyi artıran etkenlerden sadece birkaçı. İnsan niçin Allah'tan'ı sever? Hidayet verdi. Bu en büyük sevgi sebebi. Eğer hidayet vermemiş olsaydı, dünyanın en iyi gören, en iyi işiten, en zengini tüm enleri toplasaydık, ya yarın bize ateş olmuş olacak. Yani Allahu Teala'yı sevmiş olmamız bir defa yine Allah'ın izniyle ebediyen cennette kalmamaya sebep. Bu bile artıdır. Yine Allahu Teala içimize geçen o kötü düşüncelerden sorumlu tutmuyor. İsteseydi ondan da sorumlu tutardı. İşlediğimiz günahlarla intihar ederseniz bağışlayayım da derdi. Önce kıymetli dolduğu gibi kendinizi öldürmeniz gerekirdi. Alınırda da, da Allah'ta ise sediye hazırdırdı. Her işlenen bir günah, bir sivce olarak çıksa. Düşünsenize hocam. Allah'ı muhafaza. Yani Allah'ta sevecek, ona karşı şükranlarımızı e, yani sebebiyet verecek çok malzeme var. Ama e, maalesef biz pek görmedik. Daha tehlikelisi oluyor hocam. Her bir nokta kalbi bir siyah nokta. Evet, bir siyah nokta geliyor yani. Tamam bir ikinci o sevgi melekesi, asık istediği yöne çevrilmiş oluyor. Ondan sonra günahların ardı arkası gelmiş. Alıyor. Yüzümüz sivilceden gözükmez herhalde hocam. Hocam, ya yüzümüz neresi bilmiyorum derdik. Yani yüzde çıksaydı. <gülüyor> <derdik>. <gülüyor> Göz gözde de çıkardı. Her tarafta çıkardı. Şimdi, yine sahabelerden biri geliyor. Diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor, Yaptığım zaman diyor, bana bir eylem söyle diyor, Allah'ın ve insanların seveceği bir ameli bana bildir diyor. Öyle bir amel sürekli diyor, onu yapayım, hem allah Teala beni sevsin diyor, hem de insanları sevsin diyor. Şimdi, biliyoruz ki Resulullah Selam Vahi ile konuşuyor. Bekle cevap gelsin, sana sonra söyleyeyim diyebilirdi. Ama vay paketi hemen geliyor ve Resul Oselam da söylüyor. Ne diyor? Dünyada zahid ol diyor. Allah Teala seni sevsin diyor. İnsanlar yanlakilerine karşı yani on, onlardan bir şeyler talep etme diyor. Ellerinde bunları talep etme. İnsanlar seni sevsin diyor. Şimdi sahabe bu sevgi melekesini önce Allah Teala karşı kullanıyor. Diyor ki bir şey söyle bana yapayım önce Allah'ın sevgisini kazanayım diyor. Önceliği ona göre diyebilirdi işte insanlar, sadece insanlar sevgisini kazanayım Artarsa işte Allah'tan sevgi diyebilirdi ama demedi. Önce Allah'ın sevgisini kazanayım, sonra insanların sevgisini kazanayım. Yine alimlerden biri diyor, yani bir insanların insanlardan sevgi beklemesi gayet doğal diyor. Sünnet aykırı olmayan bir şey. İnsanlar sevmek isterler. Bu gayet doğal bir şey. Yine Allah'tan sevdiği vasıflar vardır. İşte Allah'tan sabredenleri sever, temizlenenleri sever, tevekkül edenleri sever, muttakiy olanları sever. Şöyle toparlarsak, allah Teala bizlere melekeler yükledi. Bu melekelerden en önemlilerden biri sevgi melekesi. Eğer bu, biz bu sevgi melekesini Allah ve Resulü ve sevdiklerini, Allah'ın sevdiklerine karşı kullanırsak, kabirde ne yaparız? Rahat ederiz. Mahşede rahat ederiz. Ve yarın peygamber ve şehitlerin gıbdettiği cennete ağırlanırız. İnşallah. İnşallah. Ee, allah razı olsun dinlediğiniz için. Ee, doğrular Allah'ındır. Ata varsa, şeytan vesilesi benimdir. Rabbim benimle sizlere affetsin. Amin. Allah emanet olun. Sağ olun. Evet, abi.